Yavuz-u billahi ve şeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kitab-ı feda Nebi 2. bölüm 7. bab Kureş kabilesinden Ebu Amr Osman İbni Affan radiyallahu anh'ın menkıbeleri babı ve peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim Rume kuyusunu kazdırırsa ona cennet vardır buyurdu. O da o kuyuyu Osman kazdırdı ve vakfetti. Ve yine peygamber, her kim zorluk ordusunu teçhiz eder ve onun için ederse onun için cennet vardır buyurdu. Daha akabinde bu orduyu Osman teçhiz etti. Bize Hammad Ebu Eyyub'dan, o da Ebu Osman'dan, o da Ebu Musa radıyallahu anh'tan tahsis etti. O şöyle demiştir, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bir bostana girdi de bana bostanın kapısında bekleyip korumamı emretti. Derken bir adam geldi izin istiyordu. Peygamber ona izin ver kendisini cennetle müjdele buyurdu. Kapıyı açınca Ebu Bekir karşılaştım. Sonra diğer biri geldi izin istiyordu. Peygamber yine ona izin ver ve kendisini cennetle müjdele buyurdu. Gördüm ki o da Umermiş. Sonra başka biri geldi, o da izin istiyordu, peygamber biraz sustu, sonra ona izin ver ve kendisine isabet edecek bela ve imtihan üzerine zennet müjdele buyurdu. Kapıyı açınca Osman İbni Affan ile karşılaştı. Hammad şöyle demiştir, ve bize Asım el-Ahvel ile Ali İbnül Hakem tahsis ettiler. Bunlar Ebu Osman'dan işitmişlerdi. O Ebu Musa'dan yukarıdaki hadisin benzerini tahsis ediyordu. Asım bu hadiste şöyle ziyade etmişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içinde su olan bir yerde oturmuş idi. İki diz kapağı yahut da diz kapağı açılmıştı. Osman oraya girince peygamber hemen açık olan yerini örttü. İbnü Şihab şöyle demiştir: Bana ur ve haber verdi. Ona da Ubeydullah İbn Adi İbn Lakhiyar haber verdi ki, Misvel İbn Mahreme ile Abdurrahman İbn Ur Esved İbn Abdüyeus, Abdullah İbn Adiye seni ana bir kardeşi elvedit İbn Ukh ve İbn Ebu Muayt için Osman'la konuşmadan men eden nedir? İnsanlar elvedit hakkında. İdhamı çoğaltmışlardır dediler. Ubeydullah dedi ki bunun üzerine ben Osman'a gitmeyi kastettim. Namaza çıktığı zaman da ona benim sana bir hadetim var. O hadet sana nasihattır dedim. Osman ey insan dedi. Rabi Mamer İbni Raşid dedi ki ben sanıyordum ki Osman senden Allah'a sığınıyorum dedi. Bunun üzerine ben Osman'ın yanından ayrıldım. Da misver ile Abdurrahman'ın yanına döndüm. O sırada Osman'ın elçisi çıka geldi. Osman beni çağırmış. Ben Osman'ın yanına vardım. Osman bana senin nasihatın nedir dedi. Ben Osman'a hitaben şüphesiz ki münezzeh olan Allah Muhammed'i hakkıyla gönderdi ve ona kitabı indirdi. Sen de Allah'a ve Resulüne icabet edenlerden oldun. İki kere hicret ettin. Allah elçisiyle sohbet ve arkadaşlık yaptın ve onun yolunu görüp bildin. İnsanlar, siretinin kötülüğü sebebiyle Velid'in hali hakkında çok söz etmişlerdi, dedim. Osman, sen Resulullah'a yetiştin, ondan hadis işittin mi, dedi. Ben, hayır, ondan hadis işitmedim, lakin onun ilminden bana perdesi arkasındaki bakire kıza ulaşmakta olan, yaygın ilim ulaşmıştır dedim. Osman şöyle dedi. Ama Bâdû sözün buradan sonrasına gelince şüphesiz Allah Muhammed'i hak ile peygamber göndermiş ve ben de Allah'a ve Resulüne icabet eden kimselerden olmuşumdur. Ve peygambere peygamberle gönderilmiş olan bilgilere iman etmiş senin de söylediğin gibi iki defa hicret etmişimdir. Resulullah'la sohbet etmiş ve ona beyat eylemişimdir. Allah'a yemin ederim ki Allah onu vefat ettiğinceye kadar ben ona isyan etmedim ve onu hiçbir zaman aldatmadım. Ondan sonra Ebu Bekir geldi. Ona da isyan etmedim ve aldatmadım. Sana Sonra Umer geldi. Ona da isyan etmedim ve aldatmadım. Sonra ben halife seçildim. Öyle olunca benim sizin üzerinize üzerinizde onların hakkı gibi hakkı olmadı mı?" dedi. Ben evet oldu dedim. Osman "Öyleyse sizlerden bana ulaşan şu uydurma haber nedir? Ama velizin durumu durumundan zikrettiğin şeye gelince inşallah biz onun hakkında haklı kararı alacağız." dedi. Sonra Ali çağırdı da velide değnekleme cezası vurmasını emretti. Ali de El-Velid Ukbe'ye 80 zeynek vurdu. Bize Abdü Aziz İbni Ebi Seleme El-Majişun Ubeydullah'tan, o da Nafi'den, o da İbni Ömer'den tahsis etti ki Ömer radıyallahu anh bizler peygamberin hayatı zamanında sahabeler arasındaki fazilet derecelerini görüşürdük de Sahabilerden hiçbirisini fazilette Ebu Bekir'e denk tutmazdık. Sonra Umar'a sonra Osman'a müsavi ve muadil kimse bulamazdık. Bunlardan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diğer sahabilerini bırakırdık. Onların arasında fazilet farkı aramazdık demiştir. Bu hadisi Abdülaziz'den rivayet etmekte Abdullah İbni Salih Şazan'da utabat etmiştir. Bize Osman İbni Mevheb'in tahsis edip şöyle dedi. Mısırlılardan bir adam geldi. Beyti hacca iledi. Bu sırada oturmakta olan bir topluluk gördü de bu topluluk kimlerdir dedi. Oradakilerden biri bunlar Kureyş'tir dedi. O zat bu sefer bunların içinde şeyh kimdir dedi. Onlar da Abdullah ibni Ömer'dir diye cevap verdiler. Bu zat ey Ömer'in oğlu ben senden bir şey soracağım. Onu bana tahtis et. Uhud günü Osman harbe katılmayıp kaçmıştır bilir misin? diye sordu. İbni Ömer evet diye cevap verdi. Sorucu Osman Bedir gününde kaybolup harfle hazır bulunmadığını bilir misin? Osman'ın İbni Ömer evet biliyorum dedi. O kimse Osman'ın Rıdvan beyatında kaybolup Hüzeybiye'de hazır bulunmadığını biliyor musun? dedi. İbn Ömer evet biliyorum diye tasdik etti. Bu kimse sorularını aldığı tasdik cevaplarını fikrine uygun bulup tahsin ederek Allahu Ekber dedi. Bunun üzerine Ömer bu adamın yanlış düşüncelerini düzeltmek üzere gel sana hakikati beyan edeyim. Uhud Harbi Günü Osman'ın kaçmasına gelince ben çok iyi bilir ve sana bildiririm ki Allah o hutta bulunmamak, kusurunu as ve bundan doğan günahını mağfiret etmiştir. Bedir kazasından kaybolması ise Osman'ın nikahında Resulullah'ın kızı Rukiye vardı. Rukiye, Bedir seferi sırasında ağır hastaydı. Resulullah Osman'a, ey Osman, senin için Bedir'de hazır bulunan bir gazi sevabı ve bir gazinin ganimet payı vardır buyurup, İzin vermesi sebebiyle Rıdvan beyatından kaybolmasına gelince Mekke'ye vazife ile gönderilmiş olmasındandır. Eğer Mekke Vadisi'nde Osman'dan ziyade şeref nüfus sahibi bir kimse bulunsaydı muhakkak Resulullah Osman'ın yerine onu gönderirdi. Resulullah Osman'ı gönderip o Mekke'ye gittikten sonra Rıdvan beyatı yapılmıştı. Osman'ın bu şerefi beyattan mahrum olmaması için Şerefli beyattan mahrum olmaması için Resulullah sağ elini işaret ederek, işte bu Osman'ın elidir buyurup sol eliyle üzerine vurdu da işte bu Osman için beyattır buyurdu. Abdullah İbni Ömer Mısırlı sorucuya bu açıklamaları verdikten sonra sana verdiğim bu cevaplarla beraber artık şimdi gidebilirsin dedi. Said'den o da Hatade'den tahsis etti ki Enes radıyallahu anh Onlara tahsis edip şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beraberinde Ebu Bekir Ömer Osman olduğu halde Uhud dağına çıkmıştı. Orada bulundukları sırada dağ deprendi. Peygamber hemen ey Uhud sakin ol buyurdu. Enes zannediyorum ki peygamber ayağıyla dağa vurdu da senin üzerinde bir peygamber, bir sıddık ve iki şehitten başkası yoktur buyurdu demiştir. Sekizinci bahat Ömer İbn-i Hattab'dan sonra beyat kıssası ve hilafet işinde sahabilerin Osman İbn-i Affa'nın başkalarından önce geçirilmesi üzerine ittifak etmeleri babı. Bu babta Ömer i̇bn Hattab'ın öldürülmesi de. Ammar İbn-i Meymun şöyle demiştir. Ben Ömer i̇bn Hattab'ın vurulmasından birkaç gün önce Medine'de görmüştüm. Hüseyin İbnü Yemen ile Osman İbnü Hüneyefin yanında başlarında yanı başlarında durdu. Nasıl yaptınız? Irak ahalisine takat yetiremeyecekleri haraç yüklemiş olmanızdan korkuyor musunuz?" dedi. "Onlar biz Irak arazisine onların takat yetirebilecekleri büyük bir fazlalık olmayan bir vergi yükledik." dediler. "Ömer, araziye takat yetiremeyecekleri bir haraç yüklemiş olmanızdan iyi düşünüp sakınınız dedi. Amr İbni Meymun dedi ki Kuzeyfe İbni Hüneyf hayır biz oraya takatlerinin üstünde vergi yüklemedik dediler. Bunun üzerine Ömer eğer Allah beni selamette kılarsa muhakkak ki ben Irak ahalisinin durlarını benden daha ebediyen bir erkeğe mustaç olmayacakları halde bırakacağım dedi. Amr İbni Meymun da şöyle dedi. Ömer'in üzerinden sadece dördüncü gece geçti. Nihayet dördüncü gecenin sabahında Ömer vuruldu. Vurulduğu sabah ben mescitte saf içerisinde dikeliyordum. Benimle Ömer arasında Abdullah İbni Abbas bulunuyordu. Ömer'in adeti iki saf arasından geçerken saflar düzelsiniz diye emreder. Nihayet saflarda intizamsızlık görmeyince mihraba geçer iftitaht tekbirini alırdı. Cemaatin toplanması için ekseriya ilk rekatta Yusuf suresini yahut da Ennahal suresini yahut da bunlara benzer uzunlukta bir sureyi okurdu. O sabah da bu surette mihraba geçip tekbir aldığımı takiben ki ben Ömer'in köpek beni öldürdü yahut köpek beni yedi dediğini işittim. O sırada o anda Ebu Lulu Firuz denilen mecusi bir acem genci Ömer'i hançerlemişti ve elinde 200'lü bir hançerle kaçmaya ve geçtiği saflarda sağa solu rast geldiği kimselere vurmaya başlamış. Nihayet bu surette 13 kimseyi hançerledi. Bunlardan yedisi öldü. Bu kanlı vaziyeti gören Müslümanlardan birisi Borus denilen geniş başlığını canının boynuna atıp geçirdi. Kafir köle yakalandığını anlayınca kendini hançerleyerek intihar etti Ömer yaralanınca Abdurrahman İbni Avf'ın elinden tutup onu mihraba geçirdi Amr İbni Meymun şöyle dedi Ömer'e yakın bulunan herkes benim görmekte olduğum bu işi yani kölenin Ömer'i hançerlemesini muhakkak görmüştür ama mescidin kenarında bulunan kimselere gelince onlar bir şey bilmiyorlardı ancak onlar Ömer'in namaz içindeki sesini kaybetmişlerdi. On, onlar bundan taçyip ederek Subhanallah, Subhanallah diyorlardı. Abdurrahman cemaate hafif bir namaz kıldırdı. Namazdan çıkınca Ömer İbni Abbas'a, Ya Abbas'ın oğlu git, gör bakalım beni kim vurdu dedi. İbni Abbas bir müddet dolaştıktan sonra geldi ve Cani Mubire İbni Şube'nin kölesidir dedi. Ömer, şu sanatkar mı? dedi. i̇bn Abbas, evet diyerek tasdik etti. Ömer, Allah onun canını alsın. Ben ona iyilik emretmiştim. Allah'a hamdolsun ki benim ölümümü Müslümanlık iddiasında bulunan bir kimsenin eliyle yaptırmadı, dedi. Sonra Ömer, i̇bn Abbas'a hitaben şunları söyledi. Sen ve baban Abbas ikiniz Medine'de kafir kölelerin çok olmasını arzu ediyordunuz. Abbas sahabiler içinde en çok kölesi olan kimseydi. Bunun üzerine İbni Abbas Ömer'e istersen yaparım yani eğer istersen Medine'deki köleleri öldürürüz dedi. Ömer İbni Abbas'a yanlış söyledin. Onları sizin dilinizle konuşmaları, sizin kıblenize namaz kılmaları ve haçınızı hac yapmalarından sonra öldürebilir misin? Amr İbn Meymun devamla dedi ki sonra Ömer kendi evine taşındı. Biz beraberinde gittik. Durum öyleydi ki sahabeler ve Medine halkı bundan önce bu derece elem verici bir musibete erişmemişlerdi. Bazı kimse yaralarında tehlike yoktur diyor. Bazı kimse de Ömer üzerine korkuyorum diyordu. Yaralar tedaviye başlandığı sırada bir miktar biz getirildi. Ömer onu içti fakat hemen karnından dışarı çıktı. Sonra süt getirildi. Ömer onu da içti fakat bu da karnındaki yaradan çıkmaya başladı. Bunun üzerine herkes Ömer'in bu yaralardan öleceğini bildiler. Biz de Ömer'in yanına gittik. Artık insanlar takım takım geldiler. Ömer'in iyiliklerini söylüyorlar. Onu övüyorlardı. Bu sırada Ömer'in yanına Ensardan genç bir insan geldi de ey müminlerin emiri. Allah'ın sana olan lütuf ve İslam'ı ile sevin. Resulullah'la sohbetin ve iyice bilmekte olduğun İslam'daki hıdemin bunca yüksek hizmetlerim vardır. Sonra halife oldum. Hep adalet ettim. Bu beşeri faziletlerden sonra şehitlik rütbesi vardır dedi. Ömer bu halifelik işinin bana bir kefaf olmasını yani ne aleyhime ikabı ne de lehime sevabı olmasını arzu ettim dedi. O genç arkasına dönüp giderken Ömer onun izarının uzunluğundan dolayı yerde sürünür olduğunu gördü de şu genci bana geri getirin dedi. O genç gelince ey kardeşimin oğlu elbiseni yerden kaldır. Çünkü bu kaldırma elbisenin için daha beka verici yahut da temiz kılıcı. Rabb'in içinde takvalı olur dedi. Bundan sonra Ömer oğluna hitap şunları söyledi. Ey Ömer'in oğlu Abdullah üzerimizde olan borçlara bak dedi. Borçlarını hesap ettiler ve borcunu 80 bin yahut da buna yakın buldular. Ömer şöyle devam etti. Eğer Ömer ailesinin malı bu borca yeterse bu borcu onların mallarından öde. Eğer Ömer'in malı borca yetmezse adı İbn-i oğullarından mal iste. Eğer onların malı da yetmezse Kureyş kabilesinden mal iste ve onlardan öteye yani daha başkasına gitme. Bu mallarla benim borcumu öde. Müminlerin anası Ayşe'ye git ve ona Ömer sana selam söylüyor de Müminlerin emiri <gülüyor> tabirini söyleme. Çünkü ben bugün müminlerin emiri değilim ve Ayşe'ye Ömer İbni Hattab iki arkadaşının yanına gömülmek için senden izin istiyor de dedi. İbn Ömer Ayşe'ye gitti. Ona selam verip yanına girmeye izin istedi. Sonra Ayşe'nin yanına girdi. Onu oturmuş. Ömer için ağlıyor. buldu. İbni Ömer Ayşe'ye Ömer İbnül Hattab sana selam ediyor ve iki arkadaşının beraberinde gömülmesi hususunda izin istiyor dedi. Ayşe, ben burayı kendim için düşünüyordum. Fakat elbette Ömer'i nefsime üstün tutarım dedi. Abdullah dönüp gelince Umer'e işte Abdullah i̇bn Umer Ömer gelmiştir denildi. Ömer, beni kaldırın dedi. Bir kimse Ömer'i kendisine dayadı. Ömer, Abdullah'a yanında ne haber var diye sordu. Abdullah, Ey müminlerin emri yanında senin arzu etmekte olduğun şey vardır. Ayşe iki arkadaşınla gömülmene izin verdi. Ömer, elhamdülillah, Allah'a hamd olsun. Bugün benim için dostlarımın yanında gömülmekten başka daha emniyetli hiçbir iş ve arzu yoktur. Ben ölünce cenazemi hücreye taşıyınız, taşıyınız. Sonra Ayşe'ye teslim ediniz. Sen Ayşe'ye Ümer i̇bn Hattab senden izin de. Eğer Ayşe benim oraya gömülmem için izin verirse beni oraya girdiriniz. Şayet Ayşe beni reddederse sizler benim cesedimi Müslümanların kabirlerine götürüp gömürüz diye vasiyet etti. Bu sırada müminlerin anası Hafsa geldi. Beraberinde bir takım kadınlar yürüyordu. Biz onlar görünce kalktık. Hafsa babasının huzuruna girdi ve yanında bir müddet ağladı. Bu Nusa'da bir müddet eğlendi. Erkekler Umer'in yanına girmeye izin istediler. Hafsa'da kendi hevka, ev halkına ait olan yere girdi. Biz o içeri mekanda onun ağlamasını işittik. Gelen erkekler Umar'a ey müminlerin emiri vasiyet et yerine birini halefseş de bize onu tavsiye et dediler. Umar müminlerin bu halifelik işine Resulullah'ın kendilerinden razı olarak vefat ettiği şu neferler yahut da şu topluluktan daha layık bir kimse bulmuyorum dedi ve Ali Osman Ezzübeyr Talha Saad İbn Ebi Vakkas Abdurrahman İbn Av diye isimlerini saydı. Ve Ömer şunu söyledi. Abdullah İbni Ömer de sizlerle hazır bulunup necaret eder. Fakat bu halifelik işinde işinden hiçbir şey yoktur. Yani onun rey hakkı olmayacaktır. Ömer'in oğlunun rey hakkı olmamasından kırılan gönlünü o şurada hazır bulunmasını söylemesi İbni Ömer'in teselli heyetinde olmuştur. Ömer devamla. Eğer emirlik sağda isabet ederse o güçün ehli ve yeridir. İsabet etmezse sizden hanginiz emir yapılırsa Sad'ın yardımını istesin. Ondan istifade etsin. Çünkü ben Sadık ı valiliğinden ne aczi ne de hiyanesinden dolayı ayırdım dedi. Ömer devamla şöyle söyledi. Benden sonraki halifeye ilk muhacirleri tavsiye ederim. Bu ilk muhacirler haklarının tanınmasını ve orada yapılan hürmetin muhafaza edilmesini tavsiye ederim. Ve yine benden sonra halifeye, ensara hayırlı olmasını tavsiye ederim. O ensar ki peygamberin ve muhacirlerin Medine'ye gelmelerinden önce Medine'yi yurt ve iman evi edilmiş kimselerdir. İşte onların iyiliklerinin iyilikleri kabul olunmalı, iyilerinin iyilikleri kabul olunmalı, kötülerinin kötülüğü ve kusurları affedilmelidir. Ben yeni halifeye bütün memleketler, halklarına da Hayırla muamele etmesini tavsiye ederim Çünkü onlar İslam'ın yardımcılarıdır mal toplayıcılarıdır çocukları ve kuvvetleri ve düşmanı öfkelendirenlerdir onlardan ancak kendi rızalarıyla mallarının fazlası alınmalıdır ve yine yeni halifeye bedevilere de hayırla muamele etmesini tavsiye ederim Çünkü bedeviler arabın aslı ve İslam'ın maddesidirler Onların mallarının en iyilerinden değil de etraf olanlarından alınıp fakirlerine verilmesini tavsiye ederim. Ve yeni halifeye Allah'ın zimmetini Resulullah'ın zimmetini tavsiye ederim. Allah'ın ve Resulünün ahd ve emanından olan Yahudi Hristiyan her topluluğun ahd ve emanlarının yerine getirilmesini tavsiye ederim. Fertlerin ve grupların hakları verilmeli, vazifeleri ve işleri görülmelidir. Onlara bir düşman saldırdığında onların arkalarından ve önlerinden müdafaa edilmeleri için harp yapılmaları ve kendileri ancak takat getirecekleri cizye vergisiyle mükellef kılınmalıdırlar. Rabi şöyle devam etti. Ömer vefat edince onun evinden onu evinden çıkarttık. Onun namazını suayıp kıldırdı. Sonra yürüyerek onu Ayşe'nin hücresine getirdik. Abdullah selam verdikten sonra Ayşe'ye Umer İbn-i Hattab senden izin ister dedi. Ayşe onu içeriye girdiriniz dedi. Umer hücrenin içine girdirildi ve orada iki arkadaşının yanında kabre konuldu. Umer'in gömülmesi işi bitince o çurahiyeti toplandı. Bu toplantıda Abdullah İbn-i Avf ihtilafı azaltacak ve seçimi kolaylaştıracak şu ameli teklifi söyledi. Seçmedeki reynizi kendinizden gönül hoşluğuyla üç kişiye veriniz dedi. Bu teklif üzerine Ezzubahir ben seçim işini yani reyimi Ali'ye tahsis ettim dedi. Talha da ben seçim işimi Osman'a tahsis ettim dedi. Saad İbni Ebi Vakkas ben seçim işini Abdurrahman İbni Avrupa tahsis ettim dedi. Onun üzerine Abdurrahman Ali ile Osman da arkadaşlar hanginiz devlet başkanlığı adayın, adaylığından feragat ederse bu seçim işiyle meşgul olmayı ona verelim. Allah ve Müslümanlar ona mürakip ve şahittirler. Onlar işin kendisinde yahut kendi itikatlarında bu işe kimin daha elverişli olduğunu şüphesiz daha iyi görür ve bilirler. Ali ile Osman süküt etti. Bunun üzerine Abdurrahman iki arkadaşına öyleyse bu seçim işiyle uğraşmayı bana havale ediyor musunuz? Çünkü ben size rekabet edecek değilim. Allah üzerime şahittir ki ben sizin eftalinizi seçmekte kısatma yani eksiklik yapmayacağım adaletten ayrılmayacağım dedi. Onlar evet bu seçim işini sana havale ediyoruz dediler. Abdurrahman 3 gün 3 gece uyku bile uyumadan bütün hafta bakalarıyla temas ederek umumi arzuyu anladığı bunun üzerine son akdedilen toplantıda Ali'nin elini tutarak Ya Ali kat'i bilirsin ki senin Resulullah'a sımlığın ve İslam'a kıdemin vardır. Allah üzerinde mürakıptır. Yemin olsun eğer ben seni emir seçersem İslam ümmeti üzerinde muhakkak adalet edersin. Yine yemin ederim ki Osman'ı seçersen muhakkak sen onun sözlerini dinler. Elbette emirlerine itaat edersin. Sonra Abdurrahman İbni Alf diğerine yani Osman'a dönerek Ali'ye söylediğinin benzerini ona da söyledi. Abdurrahman onların her ikisinden de bu surette Misak yani çok sağlam söz ve ahd aldıktan sonra Osman'a ya Osman İcni kaldır ve Osman'a beyat. Ali de Osman'a beyat etti. Sonra kapılar açıldı. Medine ahalisi de girdiler. Osman'a beyat ettiler. 9 bab. Kureyş kabilesinin Haşimi koluna mensup olan Ebu Hasan Ali İbni Ebi Talib'in menkabeleri babı. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye hitaben, sen bendensin, ben de sendenim buyurmuştur. onlar İbn-i Hattab da Resulullah Ali'den razı olarak vefat etti demiştir. Bize Abdü Aziz Ebu Hazım'dan, ona da Sehl İbn-i Sa'd radiyallahu etti ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günü bayrağı yarın bir kişiye vereceğim ki Allah fethi onun iki eliyle müyesser kılacaktır buyurmuştur. Rabi dedi ki bunun üzerine orada bulunan sahabiler o gecelerini bayrağın onlardan hangisine verileceği hayaline dalıp huzursuzlukla geçirdiler. İnsanlar sabaha gelince Resulullah'ın huzuruna geldiler. Hepsi bayrağın kendisine verilmesini umuyorlardı. Fakat Resulullah Ali İbrebi Talip nerede diye sordu. Sahabiler ya Resulullah onun iki gözü ağrıyor dediler. Resulullah ona haber gönderin de buraya getirsin buyurdu. Ali gelince Resulullah onun gözlerine tükürdü ve ona şifa duası yaptı. Akabinde Ali'nin gözleri iyileşti. Hatta onda hiçbir ağrı yokmuş gibi oldu. Hemen bayrağı Ali'ye verdi. Bunun üzerine Ali Ya Resulullah Hayber Yahudileri ile onlar da bizim gibi Müslüman oluncaya savaşacak mıyım dedi Resulullah. Ta hayberlerin sahasına ininceye kadar hey etin üzere sükunetle yürü. Sonra onları İslam'a girmeye davet et. Onlara İslam'a da üzerlerine vacip olacak Allah'ın haklarını haber ver. Allah'a yemin ederim ki senin sayende Allah'ın bir tek kişiye hidayet vermesi senin lehine senin kırmızı develerinin olmasından daha hayırlıdır buyurdu. Selamet Hübni'l-Ekvar şöyle demişti. Ali hayberde gözünden rahatsız olduğu için peygamberden geri kalmış idi. Ali kendi kendine ben göz rahatsızlığı sebebiyle Resulullah'tan geriye kalır mıyım diyerek dışarı çıktı, peygambere yetişti. Allah'ın sabahında fetih İslam ettiği gecenin akşamı olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yemin olsun ki İslam bayrağını yarın muhakkak Yarın bayrağı bir adam alacak ki Allah Resulü onu sever. Yahut da o kimse Allah'ın Resulü'nü sever. Allah ona fetih ihsan edecektir buyurdu. Ertesi gün Ali ile karşılaştık. Halbuki biz göz rahatsızlığından dolayı onun gelmesini ummuyorduk. Sahabiler, işte Ali geldi dediler. Resulullah bayrağı ona verdi. Allah, hayberin Ebu Hazım selam İbn İbni Dinar'dan o şöyle demiştir. Bir kimse Sehl İbni Sa'd radiyallahu anh'a geldi de Medine emiri şu falan kişi minber yanında Ali'yi razı olunmayan bir şeyle zikrediyor dedi. Ravi Ebu Hazım dedi ki Sehl bu Emir Ali için ne söyledi dedi. Ravi Ebu Hazım dedi ki Emir Ali'ye Ebu Turab diyor deyince Sehl İbni Sa'd güldü ve vallahi bu lakabı Ali'ye muhakkak peygamber isim yapmıştır ve Ali'ye bundan daha sevgili bir isim de olmamıştır dedi. Ebu Hazım dedi ki ben bu imanını peygamberin Ali'ye nasıl verdiğini öğrenerek lezzet almak istedim de Sehl İbni Sa'da bu hadisi sordum ve ya Ebu Abbas bu ismi vermeye için nasıl oldu dedim. O da şöyle anlattı. Bir kere Ali Fatıma'nın yanına girmiş. Sonra da bir şeyden Fatıma'ya darılarak çıkmış ve mescide yatmıştı. Bu sırada Fatıma'nın yanında peygamber gelip amcam oğlu nerede diye sorduğunda Fatıma mescittedir dedi. Bunun üzerine peygamber mescide çıktı. Ali'yi sırtından rızası düşmüş, sırtına toprak bulaşmış halde yatıyor buldu. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin sırtından toprakları eliyle silkelemeye başladı ve iki kere otur ya Ebu Turab, otur ya Ebu Turab buyuruyordu. Saad İbni Ubeyde şöyle demiştir. Ebu Ömer yanında bir adam yani Nafi İbni Erzak geldi de ona Osman'dan sordu. O da Ömer Osman'ın güzel amellerinden zikretti de o kimseye Belki Osman'ın işlerinden daha zikredi, zikrettiğim şeyler sana kötü geliyordur dedi. O kimse evet kötü geliyor dedi. İbni Ömer Allah senin burnunu topraklandırıp horlasın dedi. Sonra o kimse Ömer'e Ali'den sordu. İbni Ömer Ali'nin güzel amellerini zikretti de Ali budur. Evi Peygamber'in evinin en güzelidir yahut da ortasındadır dedi. Sonra yine Belki benim Ali'den söylediğin şeyler sana kötü geliyordur dedi. O adam evet kötü geliyor dedi. Bunun üzerine İbn Ömer ona Allah senin burnunu topluğa sürtüp orlasın. Git benim hakkımda. Neye gücün yeterse yap dedi. Bize şube el hakemden tahdis etti ki o şöyle demiştir. Ben İbni Ebu Leyla'dan işittim. O şöyle dedi bize Ali şöyle tahdis etti. Fatıma Aleyhisselam değirmen taşı çevirmenin tesirinden elinde meydana gelen rahatsızlıktan şikayet etti. O sırada peygamber bir takım, peygambere bir takım esirler gelmişti. O esirlerden bir hizmetçi istemek üzere peygamberin evine gitti. Fakat peygamberi evinde bulamadı. Ayşe'yi buldu ve ona ne için geldiğini haber verdi. Peygamber geldiğinde Ayşe Fatıma'nın gelişini peygambere haber verdi. Ali dedi ki bunun üzerine peygamber Peygamber bize geldi ve yataklarımıza girmiş halde buldu. Ben de hemen ayağa kalkmaya davrandım. Peygamber derhal yerinizde durunuz buyurdu ve ikimiz arasına oturdu. Hatta ben göğsüm üzerine dokunan iki ayağının serinliğini hissettim. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iyi dinleyiniz. Ben size sizin benden istediğiniz esir hizmetçiden daha hayırlı bir şey öğreteceğim. Siz gecelerin yatağınıza girdiğinizde 34 defa Allahu Ekber, 33 kere Subhanallah derseniz, 33 kere Elhamdülillah derseniz, işte bunları söylemeniz size hizmetçiden daha hayırlıdır buyurdu. Saad İbni Ebi Vakkas radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'ye hitaben, ''Senin bana bağlılığın Harun'un Musa'ya bağlılığı derecesinde olmadan razı olmuyor musun?'' buyurdu. Bize şube Eyüp Eyyub es o da i̇bn o da Abide Es-Selman'dan haber verdi ki Ali radıyallahu anh Irak ahalisinden, ahalisine bundan evvel hüküm vere geldiğiniz gibi hüküm veriniz.'' Çünkü ben Ebu Bekir, Ömer ve üzerine çekişme ve fitneye götürücü ihtilafı çirkin görüyorum. Ta ki insanların bir cemaati olsun yahut da ben arkadaşlarımın öldüğü gibi ölürüm demiştir. Muhammed İbni Sir'in Rafiziler tarafından Ali üzerine rivayet edilen Şeyhain <gülüyor> muhalefet haberlerinin çoğunu yalandan ibaret görür idi. 10. Bab Câfer İbni Ebi Talip El-Hâşimi radıyallahu anh'ın menkıbeleri babı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Câfer'e hitaben sen ilkatin, vücut yapılışın ve ahlakın yönünden bana benzedin buyurmuştur. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'da şöyle demiştir. İnsanlar Ebu Hüreyre çok hadis rivayet ediyor deyip duruyorlardı. Halbuki ben karnımın doyması mukabilinde boğaz tokluğuna Resulullah'tan hiç ayrılmazdım. Hatta ben mayalı yahut da katıklık ekmek yemez, yeni ve güzel elbise giymezdim. Bana hiçbir erkek ve hiçbir kadın da hizmet etmezdi. Ben bazen açlıktan karnıma taş bağlardım. Şu muhakkak ki ben bazen yanımda yani ezberimde bulunan ayetleri bir kimseye o beni evine götürsün de beni doyursun diye sırf bu maksatla okutmak isterdim. Fakirler için insanların en hayırlısı Cafer İbni Ebi Talip idi. O bizleri evine götürürdü ve evinde bulunan şeyleri bize yedirirdi. Hatta şu muhakkak ki o bize bazen isterinde hiçbir şey bulunmayan yağ tulumunu çıkarır idi de biz de onu yalar ve etrafında bulunan yağ kırıntılarını yalar idik. Eşşabi şöyle demiştir. İbn-i Umer radıyallahu anh Abdullah İbni Cafer'e selam verdiği zaman Esselamu Aleyke Ey iki kanatlı adamın oğlu der idi. Ebu Abdullah el Buhari İbni Umer'in sözündeki iki kanat iki tarafın hepsidir demiştir. 11. bab. Abbas İbni Abdülmuttalib'in zikri, babı. Enes radiyallahu anh'tan o şöyle demiştir. Halk kıtlığa uğradıklarında Ömer İbni Hattab Abbas Abdul Abdülmuttalib ile tevessül ederek yağmur duası yapar ve ya Allah bizler hayattayken peygamberimize ile tevessül eder senden niyazda bulunurduk ve sen de bize yağmur ihsan ederdin. Bizler şimdi de peygamberimizin amcası ile teresül ederek senden niyaz ediyoruz. Bize yine yağmur ihsan et diye dua ederlerdi. Enes bu duayı edince insanlara yağmur verilirdi demiştir. 12. bab. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kısımlarının menkıbeleri ve peygamberin kızı Fatıma aleyhisselamın menkıbesi babı. Ez şöyle demiştir. Bana Ur-Vesik Ayşe radıyallahu anh'dan şöyle tahdis etti. Resulullah'ın vefatı üzerine Fatıma Ebu Bekir'e haber gönderdi de Allah'ın kendi Resulüne fey yani hatsiz ganimet olarak bahsettiği ve peygamberin de müminlere sadaka yaptığı Medine yakınındaki Benunadır fede hurmalıkları ile Hayber hurmalıklarının beşte birinin kalanından isabet eden peygamberin mirasını istiyordu. Ebu Bekir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biz peygamberler cemaati varis olunmayız. Bizim bıraktığımız mal sadakadır. Mülkiyet beytül male aittir. Buyurdu. Biz Muhammed ailesi ancak bu maldan yani mülkiyeti Allah'ın olan bu vakıf maldan yerler onların yenilecek miktarı üzerine artırma yapma hakları yoktur. Vallahi ben peygamberin sadakaları vakıf malları üzerine kendi Zamanında yürürlükte olan uygulamadan hiçbir şey değiştirmem. Resulullah'ın bu mallar üzerindeki muamelesi gibi muamele ederim dedi. Fatıma'nın vefatından sonra Ali de bunun böyle olduğunu şehadet ettikten sonra Ya Ebu esasen biz senin faziletini tanıyıp bilmişizdir dedi. De, kendisinin Resulullah'a olan yakınlığı ve kendine ait bulunan haklarını zikretti. Bunun üzerine Ebu Bekir de konuştu. Ve nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki ben Resulullah'ın hısımlarına hizmet etmek, kendi kısımlarıma yardım etmekliğimden daha sevimlidir. Vakit şöyle demiştir. Ben babamdan yani Muhammed İbni Zeyd İbni Abdullah İbni Ömer'den işittim ki o İbni Ömer'den tahsis ediyordu. Ebu Bekir radıyallahu anh, ey insanlar siz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme hürmetinizi onun ev halkı hususunda da gözetip muhafaza ediniz demiştir. İbn Ebi Muleke, o da El Misver İbni Mahreme radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Fatıma benden bir parçadır, her kim onu öfkelendirirse şüphesiz beni öfkelendirmiş olur buyurmuştur. Ayşe radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat sebebi olan hastalığı sırasında kızı Fatıma'yı yanına çağırdı. Ona gizli bir şeyler söyledi. Fatıma ağladı. Sonra da bir daha çağırıp Fatıma'ya yine gizli bir şeyler söyledi. Bu defa da Fatıma güldü. Ayşe dedi ki sonra ben Fatıma'ya bu ağlamanın ve gülmenin sebebini sordum da Fatıma Peygamber bana gizlice vefat sebebi olan hastalığı sonucunda ruhunun alınacağını haber verdi. Bunun üzerine ben ağladım. Sonra bana yine gizlice benim onun ev halkından kendisine ilk ulaşan kimse olacağımı ve kendisinin ardından gideceğimi haber verdi. Buna da güldüm dedi. 13. Bab Ezzubayr İbnül Avvam radiyallahu anh'ın menkıbeleri babı i̇bn Abbas Ezzubayr peygamberin havarisidir. Yani en halis yardımcısı, en samimi dostudur, dedi. El de İsa Peygamber'in havarileri elbiselerinin beyazlığından dolayı böyle isimlendirilir, demiştir. Urva İbn-i şöyle demiştir. Bana Mervan İbn-i Hakem haber verip şöyle dedi. Osman İbn-i Affan'a raf hastalığı senesinde 31. hicret yılında salgın halinde hüküm süren bu Ram hastalığı isabet etti ve hatta bu hastalık Osman'ın has etmekten men etmişti. Osman da ölüm endişesiyle vasiyet etmeye başlamıştı. Osman'ın yanına Kureyş'ten bir adam girdi de yerine bir halife tayin et dedi. Osman herkes onu söyledi dedi. O kimse de Evet öyle söylüyorlar diye teyit etti. Osman kimin halef yapılmasını söylüyorlar diye sorunca o kimse sükürt etti. Ravi Mervan dedi ki Osman'ın yanına başka bir adam girmişti. O kimsenin kardeşinin el-Haris olduğunu zannediyorum. O da Osman'a yine bir halef göster dedi. Osman yine herkes onu söyledi dedi. O zatta evet öyle söylüyorlar diye Osman'ı teyit etti. Osman yine kimin halef yapılmasını söylüyorlar diye sorunca o da sükut etti. Bu defa Osman kendisi belki insanlar Ez söylemişlerdir dedi. Haris evet diye tasdik etti. Osman dikkat edin nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki şüphesiz Ez Zübeyir, benim faziletli olduklarını bildiğim kimselerin en hayırlısıdır ve yine şüphesiz o Rasullaha onların en sevimlisi sevimli olanıdır. Hişam şöyle demiştir. Bana babam Urvet İbn-i haber verip şöyle dedi. Ben Meyvan'ın Meyvan i̇bn Hakem'den işittim. Şöyle diyordu. Ben Osman'ın yanındaydım. Ona bir adam geldi de yerine bir halef göster dedi. Osman bunu söyledin mi? diye sordu. O zat evet halef olması söylenen kimse Ez Zübeyir'dir dedi. Osman üç kere dikkat edin. Allah'a yemin ederim ki muhakkak sizler Ez Zübeyir'in en haylınız olduğunu bilmektesiniz dedi. Cabir radıyallahu anh, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şüphesiz her peygamberin havarisi vardır ve şüphesiz benim havarim de Ez Zübeyir İbnul Avvandır buyurdu. Abdullah İbn-i Zübeyir radıyallahu anh şöyle demiştir. Ahzab günü ben Ebu Seremenin oğlu Ömer ile beraber çocuk olduğumuzdan kadınların yanına bırakıldım. Bir de baktım ki babam Ezzu Beyir atının üzerinde iki yahut üç kere Kureyze oğullarına gidip geliyordu. Ben evimize dönüp geldiğimde babama, ey babacığım beni Kureyze oğulları yurduna gidip gelirken gördüm. Dedi. seni yani babam, ey oğlum sen beni öyle gördün mü? Dedi. Ben de evet dedim. Babam bu hareketinin sebebini bildirmek için dedi ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kureyza oğullarına kim giderse onların haberlerini bana getirir dedi. Ben de icabet edip gittim. Gelince Resulullah bana babasıyla anasını bir arada zikrederek Zübeyir, babam anam sana feda olsun buyurdu. Hişam, bize Hişam İbni Urve, babası Urve'den haber verdi. O şöyle demiştir. Yermuk vakası gününde peygamberin sahabileri Zübeyir'e hitaben Ey Zübeyir, Rumlara şiddetli bir saldırı yapmaz mısın ki biz de senin beraberinde şiddetli bir saldırı yapalım dediler. Ey Zübeyir, Rumlar üzerine amansız hamleler yaptı. Rumlar bu hamle sırasında Zubeyir'in omuz kökün üzerine iki darbe vurdular. Bu iki geniş yara arasında Belir Harbi'nde yediği bir darbenin çukurluğu da vardı. Urve, ben çocukken bu üç darbenin yerlerine parmaklarımızı sokar oynardım demiştir. 14. bab Talha İbni Ubeydullah radıyallahu anh'ın zikri babı. Ömer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den sallallahu aleyhi ve sellem Talha'dan razı olarak vefat etti demiştir. Ebu Osman Abdurrahman en-Nehdi şu Uhud harbi günlerinde harbin kızıştığı öyle günler saatler oldu ki Resulullah'ın harp ettiği o zaman da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mahiyetinde harbeden eden Talha ile Sa'd'dan başka kimse kalmadı demiştir. Ebu Osman bu hadisi Talha ile Sa'd'ın hadisinden olmak üzere dua etmiştir. Yani kendisine onlar bunu tahdis etmişlerdir demek istemiştir. Hayt Ebi Hazım, ben Talha'nın Uhud terbinde peygambere siper olup koruduğu elini gördüm. O el yaralanıp çolak olmuştu demiştir. 15. Bab Zuhre kabilesine mensup olan Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın menkübeleri babı. Yüre oğulları peygamberin sayılarıdır. Saad İbni Ebi Vakkas'ın adı Saad İbni Malik'tir. Ben Sa'd İbni Musayyib'den, Sa'd İbni Musayyib'den işittim şöyle dedi. Ben Saad İbni Ebi Vakkas radiyallahu anh'dan işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Uhud günü beni taltif, tebcil için babasıyla anasıyla birlikte zikretti. Yani babam, anam sana feda olsun buyurdu diyordu. Sa'd İbni Ebi Vakkas radiyallahu anh yemin olsun ben kendimi İslam'a giren erkeklerden üçte biri yani üçüncüsü olarak gördüm demiştir. Saat İbni Müseyyip şöyle diyordu. Ben Saat İbni Ebi Vakkas radiyallahu anh'dan işittim şöyle diyordu. İslam'a benim kendisinden İslam'a girdiğim günde başka kimse girmedi. Yemin olsun ben İslam'a girenlerin üçte biri yani üçüncüsü olduğum halde yedi gün beklemişimdir. el Buhari dedi ki bu hadisi rivayet etmekte Ebu Usame İbni Ebu Zayide'ye mutabihat etti de bize Hişam tahsis etti dedi. Kays İbni Ebi Hazım şöyle demiştir. Ben Said İbni Ebi vakkastan işittim radıyallahu anh, şöyle diyordu. Ben Allah yolunda ok atmış olan Arap mücahitlerinin muhakkak birincisiyim. Ve biz peygamberin beraberinde kaza ediyorduk. Yanımızda bizim ağız yaprağından başka yiyecek bir şeyimiz yoktu. Hatta bizlerden birimizin hadretlerini yaparken muhakkak devenin yahut koyunu çıkarttığı gibi kuru dışkı çıkarırdı. Bu dışkı katılığından dolayı birbirine karışmazdı. İslam'a yaptığımız bunca hizmetlerden sonra Esed oğulları İslam esasları ve ibadeti üzerine bize ayıplar oldular. Yemin olsun ben onların iddia ettikleri gibi namazı güzel kıldıramıyorsam o takdirde ben onların öğretmesine muhtaç olurum ve bunca amelim de boşa gitmiş olur. Ravi dedi ki Esed oğulları Saat Irak'ta vali iken Halife Umar'a Saat aleyhine gammazlık etmişlerdi de saat namazı güzel kıldırmıyor demişlerdi. 16. bab Peygamberin kadın tarafından Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kadın tarafından olan husumlarının zikri babı. Peygamberin damatlarından birisi Ebu As İbn Rabidir. Ez Zuhri şöyle demiştir: Bana Ali İbn Hüseyin tarif etti ki el misver İbnü'l-Mâhreme radıyallahu anı şöyle demiştir: Ali bir ara Ebu Cehil'in kızıyla nişanlanmak istedi. Ali'nin bu arzusunu Fatıma işitti ve akabinde Resulullah'a geldi. "Kalmin senin kızların için öfkelenmez olduğunu söylüyorlar. Bak işte Ali Ebu Cehil'in kızını nikah edecek." dedi. Bunun üzerine Resulullah kalktı bir hutbe yaptı. İsmet dedi ki: "Ben Resulullah'tan bu hutbesinde Şehadet getirdikten sonra şöyle derken işittim. Amma abadu. Sözüm bundan sonrasına gelince şüphesiz ben kızım Zeynep'i Abdul As İbn-i Rabi'ye nikah ettim. O bana söz verdi ve bana karşı verdiği sözde doğru hareket etti. Şüphesiz Fatıma benden bir parçadır. Muhakkak ki ben ona fenalık yapılmasını çirkin görürüm. Vallahi Allah Resulü'nün kızı, Allah düşmanının kızı ile bir erkeğin yanında bir araya gelmez. Davi dedi ki, onun üzerine Ali Ebu Cehil'in kızı ile evlenmeyi bıraktı. Muhammed İbni Amar ibni Halhal'a şunu ziyade etti. İbni Şahaptan, o da Ali'den, o da Misver'den, o şöyle demiştir. Ben peygamberden işittim. Abdüşşem soğullarından bir damadını Ebu As'ı ziyaret zikretti ve onu, dam onu damatlığı hususunda çok güzel övdü. O bana söz verdi, sözünde gerçek çıktı ve bana verdiği vaadi yerine getirdi buyurdu. 17. Bab Peygamberin azatlısı Zeyd İbni Harise'nin menkıbeleri babı. Elbera'da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Zeyd'e hitaben sen bizim kardeşimiz ve dostumuzsun buyurduğunu söylemiştir. Abdullah İbni Umer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber bir fırka mücahit hazırladı da başlarına Usame İbn-i Zeyd'i emir yani komandan tayin edip bir sefere gönderdi. Bazı kimseler Usame'nin emirliği hakkında itiraz ve delikodu ettiler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem <gülüyor> siz şimdi Usame'nin kumandanlığını kötüliyorsunuz. Siz bundan önce onun babasının komandanlığı hususunda da kötüleme yapmışsınız. Allah hakkı için Zeyd kumandanlığa nasıl tamamiyle layıksa ve o bana insanların en sevimlilerinden biri ise hiç şüphesiz şu Usame de babasından sonra bana insanların en sevimlilerindendir buyurdu. Ayşe radiyallahu anh söyle demiştir. Bir kere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim yanımda bulunurken bir ilişki gelmişti. O sırada Usame İbn-i Zeyd ile Bey İbn Harise yan üstü yatmışlardı. O izci onların ayaklarına baktı da şüphesiz şu ayakların bazısı bazısından olmuştur dedi. Ravi dedi ki izcinin bu sözü ile Peygamber sevindi ve bu söz kendisini hayrete düşürdü ve bunu Ayşe'ye haber verdi. 18. bab. Usama ibni Zeyd'in zikri babı. Bize reis ez zuhri'den ona da Ayşe radiyallahu anh tahtis ettim. ki şöyle demiştir o. Mahzum oğullarına mensup bir kadının işi Kureyş'te keder verdi de bu kadının şefaat edilmesi için Resulullah'ın huzurunda Resulullah'ın sevgilisi olan Usame'den başka hiçbir kimse konuşmaya cesaret edemez dediler. Ve bize Ali İbni Abdullah el Medine'i tahsil etti. Bize Sufyan İbni Uyeyn'e tahdis edip şöyle dedi. Ben o mazlumlu kadının hadisini sormak üzere Ez Zuhri'ye gittim. O bana bağırdı. Ali dedi ki ben Sufyan'a sen bu hadisi başka hiçbir kimseden alıp yüklenmedin dedim Sufyan ben bu hadisi Eyyub İbni Musa Ez Zuhri'den o da Urve'den o da Ayşe Radiyallahu anh'tan senediyle yazdığı bir kitapta buldum. Ayşe şöyle demişti. Mahzum oğullarından Fatıma adlı bir kadın hırsızlık yapmıştı. Kureyş bu kadının affı hakkında peygambere kim konuşabilir dediler ve hiç kimse peygambere söylemeye cesaret edemediler. Nihayet Usame İbni Zeyd Peygamber'e söyledi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İsrailoğulları kendi aralarında şerefli, nüfus sahibi büyük kişiler hırsızlık yaparsa onları bırakırlardı da içlerindeki daif kimseler hırsızlık yaparsa onların ellerini keserlerdi. Eğer kızım Fatıma çalmış olsaydı muhakkak onun elini de keserdim buyurdu. 19. bab Bu Evvelki bağımın bir faslı gibidir. Abdullah İbni Dinar haber verip şöyle demiştir. Bir gün Abdullah İbni Ömer mescitte iken mescidin bir tarafında siyah renkli birisinin ihramını sürüyerek gezdiğini gördü ve İbni Dinar'a şuna bak kimdir? Keşke bu kimse yanımda bulunsaydı da ona öğüt verseydim dedi. Onun üzerine orada bulunan bir insan İbni Ömer'e ya Eba Abdurrahman bunu tanımıyor musun? Bu Usame İbni Zeyd'in oğlu Muhammed'dir dedi. Rabi İbni Zinar dedi ki bunun üzerine İbni Ömer bir müddet başını öne eğdi ve elleriyle yeri karıştırdı. Sonra eğer Resulullah Muhammed'i görseydi muhakkak onu severdi dedi. Bize Ebu Osman Abdurrahman en nehdi Usame İbni Zeyd'den radıyallahu anh tahtis etti. O da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onu yani Usame'yi ve Ali'nin oğlu Hasan'ı kucağına alarak, ya Allah sen bunları sev, çünkü ben bunları seviyorum, duasını söyler olduğunu tahsis etmiştir. Ve Naim i̇bn Hammad i̇bn Mübarek'ten söyledi, o şöyle demiştir. Bize Mamer İbn-i Raşid Ez Zuhri'den haber verdi. O şöyle demiştir. Bana Usame i̇bn Zeyd'in kölesi şöyle haber verdi. İmme Eyme'nin oğlu olan Eyme'nin oğlu Haccas Umlu Eymen'in oğlu ve Haccacın babası Eymen Usami İbn Zeyd'in ana bir kardeşiydi ve Eymen Ensardan bir zattır. Mescide girip namaz kıldı. İbni Umer onun rükûnü sücudunu tamamladığını gördü tamamlamadığını gördü de namazını yeniden kıldı. Dedi. Ebu Abdullah el-Buhari dedi ki ve bana Süleyman İbni Abdurrahman tahsis etti. Bana Velid İbni İbni Müslim tahsis etti. Bize Abdurrahman İbni Nemr ez Zuhri'den tahsis etti dedi. Bize Usame İbni Zeyd'in Azatlısı Harmela tahsis etti ki kendisi İbni Umer'le birlikte bulunduğu sırada mescitte El Hacat İbni Eymel'e gidip gidip namaz kılmıştır. Fakat El Hacat hükûnü ve suçluğunu tam yapmamış. Bunun üzerine de i̇bn Ömer ona namazını tekrar kıl diye emretmiştir. El-Haccac dönüp giderken i̇bn Ömer bana, ya Harmala, bu namaz kılan kimdir dedi. Ben de Ümmü Eymen'in oğlu, Eymen'in oğlu El-Haccac'dır dedim. Bunun üzerine i̇bn Ömer eğer Rasulullah bu simayı görseydi Eymen'i ve anasını Sevdiği için muhakkak onu da severdi dedi ve peygamberin Usami'ye olan sevgisini Ummu Eymen'in doğurduğu erkek ve kız çocukları zikretti. El-Buhari dedi ki bana ve arkadaşlarımdan bazısı Yakup İbni Süleyman yahut da Eczul Zuhli Süleyman İbni Abdurrahman'dan Ummu Eymen peygamberin dadısı ikinci anası mürebbiyesi idi diye tahsis etti. 20. Bak, Ömer İbnül Hattab'ın oğlu Abdullah radıyallahu anh'ın menkıbeleri babı. Bize Muhammed İbni İsmail el-Bukhari tahsis etti. Bize İshak İbni Nassır tahsis etti. Bize Abdülrezzak Mamer'den, o da Ez zuhriden o da Salim'den tahsis etti ki babası Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamberin sağl sağlığında sahabilerden birisi bir düş görünce onu peygambere anlatırdı. Ben de bir düş görmemi ve onu peygambere hikaye etmemi temenni ettim. O sırada ben bekar ergen bir gençtim. Ve peygamber zamanındaki adet üzere ben mescitte uyuyordum. Bir kere ben rüyamda şöyle gördüm. Beni iki melek yakalayıp cehenneme götürdüler. Ben cehennemi kuyu duvarı gibi örülmüş gördüm. Cehennemin kuyu boynuzları gibi iki tane boynuzu da vardı. Orada Kureyş'ten kendilerini iyi tanımadığım kimseler bulunuyordu. Ben hemen ateşten Allah'a sığınırım, ateşten Allah'a sığınırım demeye başladım. Bu sırada o iki meleğe diğer üçüncü bir melek kavuştu da o melek bana korkutulmayacaksın dedi. Ben bu rüyamı kız kardeşim Hafzaya naklettim. O da peygambere Kıssa etti bunun üzerine Peygamber Abdullah ne iyi bir kişidir. Biz de gecelerin te çutnamadığı kılar olsaydı buyurmuştur. Abdullah İbn Ömer'in oğlu ve kendisinin rabisi olan Talim Peygamber'in bu temennisinden sonra babam Abdullah geceden az bir kısmının üstesinden olmak üzere gece uyumazdı demiştir. Bize İbnü Vehb Yunus'tan o da Ez o da Talim'den o da İbnül Ömer'den o da kız kardeşi Hafsa radiyallahu anh'tan tahsis etti ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hafsa'ya muhakkak ki Abdullah iyi iyidir kimsedir buyurmuştur. 21. Bab Ammar ve Huzayfa radiyallahu anh'ın babı Alkame şöyle demiştir. Ben Şam'a geldim, mescite iki rekat namaz kıldım. Sonra ya Allah Burada bana iyi bir mescit arkadaşı müyesser kıl diye dua ettim. Akabinde topluluğa geldim. Onların yanında oturdum. Baktım yaşlı bir adam gelmiş. Ta yanı başıma oturmuş. Ben bu zat kimdir dedim. Oradakiler Ebu Derda'dır dediler. Ben o zata, ben biraz önce Allah'tan bana iyi bir meclis arkadaşı müyesser kılmasını dua etmiştim. Allah seni bana müyesser kıldı dedim. O sen kimlerdensin dedi. Ben Kufa ahalisindenim. ilim almak için geldim dedim. Ebu'lerde Peygamber'in giydiği ayakkabılarının dayandığı yastığının su kabının sahibinin yani bunların taşıyıcısı olan İbnun Ab İbn Mesud sizin içinizde değil mi? Peygamber Peygamber'in dili ile yani duası üzerine Allah'ın şeytandan kurtardığı ammar aranızda değil mi? Ve yine kendisinden başka hiç kimse'nin bilmediği peygamberin sırrını gizli haberlerinin sahibi olan o sizin içinizde değil mi dedi. Sonra sonra da Abdullah İbni Mesud ve Leyli İza Yaşa'yı nasıl okuyor diye sordu. Ben kendisine ve Leyli İza Yaşa ve Neher İza Teccela ve Zekeri ve Ünsa şeklinde okudum. Abutler'da. Vallahi Resulullah beni böyle okutmuştur. Ben Resulullah'tan ağız ağızı böyle öğrendim dedi. İbrahim en şöyle demiştir. Alkame Şam'a gitti. Şam meclisine girince ya Allah bana iyi bir meclis arkadaşı müyesser kıl diye dua etti. Akabinde Ebu Derda'nın yanına oturdu. Ebu Derda ona sen kimlerdensin diye sordu. Alkamer Kufe ahalisindenim dedi. Ebu Derda Ebu Huzeyfe'yi kast ederek kendisinden başka kimsenin bilmez olduğu o sırrın, gizli haberlerin sahibi sizin içinizde yahut sizden değil mi? dedi. Alkame dedi ki ben evet Kufe'de aramızdadır. Ebut Derdağ peygamberin diliyle yani onun duası üzerine Allah'ın kurtardığı kimse Ammar'ın şeytandan kurtulmasını kastediyor. ediyor sizin içinizde yahut sizden değil mi? dedi. Ben evet bizdendir dedim. Ebut Derdağ Peygamberin misvakını veya sırrını yani sırrını taşıyan kimse için kimse sizin içinizde veya sizden değil midir dedi. Ben evet bizden de dedim. Ebû Terda Abdullah İbn Mes'ud'un velâyle İzaa Yaşavel Nehar İza Teccalla ayetinden sonrasını nasıl okuyordu dedi. Ben ve zekeri vel unsa diye okuyor dedim. Ebû Terda şu Şamlılar bana karşı zama, halakna, zekerevel, ünsa kıraatında ısrar ediyorlar da en sonu beni Resulullah'tan işittiğim kıraatıdan çaydırmak istiyorlar dedi. 22. bab Ebu Ubeyde İbn-i Cerrah radıyallahu anh'ın menkıbeleri babı Ebu Kılabe şöyle demiştir. Bana Enes İbni Malik radıyallahu anh tahsis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hep peygamber ümmetinin güvendiği emin bir kimsesi vardır. Ey Muhammed ümmeti bizim eminimiz de hasreten Ebu Ubeyde İbn Cerrahtır buyurmuştur. Huzeyfe İbnü'l-Yaman radıyallahu anh söyler demişti. Necran heyeti peygamberden kendilerine emin bir zatın emin emir gönderilmesini istediklerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara sizin üzerinizde muhakkak emin bir kimseye göndereceğim ki o şüphesiz hakkıyla güvenilir bir kimsedir buyurdu. Bu sözü üzerine sahabeler bu eminlik emirliğe rağbet ederek her biri kendisinin gönderilmesini gözetlediler. Bu sırada peygamber Ebu Uzeyce radiyallahu anh'ı gönderdi. 23. Bab Musab İbni Umeyr radiyallahu anh zikri babı. 24. el Hasan ile El-Hüseyin'in menkübeleri babı Nafi İbni Cübeyir İbni Mu'tım Ebu Hureyda'nın Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam el Hasan İbni Ali ile boyun boyuna sarmaştı dediğini söylemiştir. Bize Ebu Musa İsrail İbni Musa El-Hacer El-Basri'den taktif etti. O Ebu Bekir Radiyallahu Anh'dan işitmiştir. O şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. O minber üzerine torunu Hasen yanı başında olduğu halde bir kere insanlara yani cemaate bir kere de Hasen'e bakıyor ve onlara bu benim oğlumdur, şeref sahibi bir efendidir. Allah'ın bu oğlum sebebiyle Müslümanlardan iki fırkanın arasını iyileştirmesi umulur buyuruyordu. Usame İbni Zeyd radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Usame'i Hasan ibn Ali ile beraber kucağına alırdı ya Allah ben bunları seviyorum sen de bunları sev buyururdu ravi yahut buna benzer bir söz söylerdi demiştir Enes İbni Malik radıyallahu aleyhi o şöyle söylemiştir Hüseyin İbni Ali aleyhisselam Kerbela'da şehit edildikten sonra başı Kufe'ye getirildi ve o sırada Zeyd bin Muaviye'nin valisi bulunan Abdullah İbni Ziyad'ın karşısında bir taş içine konuldu. Bu İbni Ziyad elindeki süngüsüyle mübarek başının burnuna, gözlerine vurmaya başladı. Enes rivayetinde devamla dedi ki: "Ziyad Ebu Hüseyin'in güzelliği hakkında bir söz söylediği bunun üzerine Enes, Hüseyin Beyt içinde Resulullah'a en çok benzeyen idi demiştir. O sırada Hüseyin'in başı Vesme bitkisiyle boyalı iti. Adi i̇bn Sabit El Ensari haber verip şöyle demiştir. Ben Elbera İbn-i Azib radıyallahu anh'dan işittim. O şöyle dedi. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi gördüm ki o Hasan i̇bn Ali Ali'yi üzerine almıştı. Ya Allah ben bunu seviyorum. Sen de bunu sev buyuruyordu. Ukve İbn-i Haris radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Ebu Bekir radıyallahu anh şu halde gördüm. Kendisi Ali'nin oğlu Hasan'ı yüklenmişti. Peygamber'e benzeyen Ali'ye benzemeyen yavru. Babam sana feda olsun diyordu. Bu sırada Ali de yanında gülüyordu. İbn-i Ümer radıyallahu anh Ebu Bekir, ey insanlar! Muhammed'e hürmetinizi onun ev halkı hususunda da gözetip muhafaza ediniz demişti. Enes İbni Malik radiyallahu anh hiçbir kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Hasan İbni Ali kadar çok benzer değildir demişti. Bize Şube Muhammed İbni Yakup'dan tahsis etti. O şöyle demiştir. Ben İbni Ebi Num'dan işittim. O şöyle diyordu. Ben Abdullah İbni Ömer'den işittim. İbni Ömer Iraklı bir kimse Şube ben onun sinek öldüren dediğini sanıyorum demiştir. İbni ee, İhramlı bir kişinin halinden sormuştu. i̇bn Ömer, Irak ahalisi sinekten yani sinek öldürmenin cinayet, ol, cinayet olup olmadığından soruyorlar. Halbuki onlar vaktiyle Resulullah'ın kızı Fatma'nın oğlunu öldürmüşlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ise o iki torunu hakkında onlar benim dünyada kokladığım iki rey hanımdır buyurmuştur. 25. Bas, Ebu Bekir'in himayesinde bulunan Bilal İbni Rebbah'ın menkıbeleri babı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e hitaben ben cennette önümde senin ayakkabılarının hışıkısını işittim buyurmuştur. Şabir İbn Abdullah radıyallahu anh haber verip şöyle demiştir. Ömer Ebu Bekir bizim seyidimizdir. O bizim seyidimizi de hürriyete kavuşturdu der idi ve bununla Bilal'i kastederdi. Kaysi ibn Hazım'dan, Bilal peygamberin ölümünden sonra Medine'den çıkıp gitmek istedi. Fakat Ebu Bekir ona müsaade etmedi de. Mescitte müezzinlik yapmasını istedi. Bilal de ben Resulullahsız Medine'yi istemem. Resulullahın makamını onda boşalmış halde görmeye dayanamam dedikten sonra Bilal Ebu Bekir'e hitaben eğer sen beni vaktiyle ancak nefsin için satın aldıysan beni yanında tut bir tarafa bırakma. Eğer beni ancak Allah için satın alıp hürriyete kavuşturdun ise beni Allah'ın ameliyle bırak dedi. 26. Bab Abdullah İbni Abbas'ın zikri babı. Abdullah İbni Abbas radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beni bağrına bastı. Ya Allah buna hikmeti öğret diye dua etti demiştir. Bize Abdülbaris bu hadiseyi senevi ve tahtis etti. Peygamber bunda ya Allah Buna kitabı öğret diye dua etti demiştir. Ve bize Musa İbni İsmail tahsis etti. Bize Buheyb Halid el-Hazza'dan olmak üzere geçen senetle o hadisin benzerini yani Bu Mamer'in rivayetinin benzerini tahsis etti. El-Buhari bu hadisin sonunda hikmet, peygamberlik dışındaki rey ve istihatta isabet etmektir. Tefsirini nakletmiştir. 27. cevap Halid İbnü Velid radıyallahu anh men babı Enes İbn Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zeyd'in, Cafer'in ve İbnü Reva Revan şehit olduklarını insanlara onların haberlerini Medine'ye gelmelerinden önce haber verip şöyle buyurdu. Sonra Zeyd İbn Halis'e aldı. Akabinde Zeyd vuruldu. Sonra Tanca'ı Cafer İbni Ebi Talip aldı. O da vurulup öldürüldü. Sonra Tanca'ı Abdurrahman İbni Revaha aldı. O da vurulup öldürüldü. Bunları söylerken peygamberin iki gözünden yaş akıyordu. Peygamber devamla nihayet Tanca'ı Allah'ın kılıçlarından bir kılıç yani Halid İbni Velid aldı da sonunda Allah o orduya fethi müyesser kıldı buyurdu. 28. Bab Ebu Zeyfenin azatlısı olan Salim radiyallahu anh'ın menkıbeleri babı. Mesruh şöyle demiştir. Bir defasında Abdullah İbni Amr'ın yanında Abdullah İbni Mesud anıldı. Bunun üzerine Abdullah İbni Amr şöyle dedi. İşte bu o kimsedir ki ben Resulullah'ın Kur'an okumayı dört kişiden isteyiniz. Abdullah İbni Mesud'dan. Rasulullah isim saymaya Abdullah ile başladığı Ebu Huzeyfe'nin azatlısı Salim'den, Ubey ibni i Muaz ibn-i Cebel'den buyururken işittiğimden sonra artık onu sevmeye devam edeceğim. Ravi Amr ibn-i Murre Ubey ile mi yoksa Muaz ile mi saymaya başladı bilmiyorum demiştir. 29. Bab Abdullah ibn Mesud radiyallahu anh'ın menkıbeleri babı Ben Mesut'tan işittim. Şöyle dedi. Abdullah İbni Amr radıyallahu anh şöyle dedi. Şüphesiz Resulullah ne çetin söz söyler ne de bunu arzu idi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizin bana en sevgili olanınız ahlak yönünden en güzel olanınızdır. Ve yine Resulullah Kur'an'ı şu dört kişiden okumak isteyiniz. Abdullah İbni Mesut'tan, Kuzeyfe'nin azatlısı Salim'den Ubey ibn-i ve Muaz ibn-i Cebel'den buyurdu. Alkame'den o şöyle demişti. Ben Şam'a girdim ve mescitte iki rekat namaz kıldım. Akabinde ya Allah! Bana bir me meclis arkadaşı ihsan ile dedim. Bu sırada gelmekte olan bir şeyh gördüm. Bana yaklaşınca Allah'ım benim duamı kabul etmiş olmasını umarım dedim. O bana sen neresin dedi. Ben Kufa ahalisindenim dedim. O zat Peygamberin giydiği ayakkabılarının dayanacağı kısa bastonunun su kabının sahibi olan kimse yani i̇bn Mesud Mesut sizin içinizde değil mi? Şeytanın şerrinden kurtarılmış olan kimse yani Ammar sizin içinizde değil mi? Kendisinden başkasının bilmediği Peygamberin sırrının gizli haberlerinin sahibi olan kimse yani Huzeyfe içinizde değil mi? İbn-i Ummu Ab vel suresinin üçüncü ayetini nasıl okurdu dedi. Ben derhal Vel-Leyli izâ yaşâ ve nehâre izâ secella ve vel unsâ. şeklinde okudum. O zat yani Ebu Zerla bu ayeti bana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okuttu. Ben bunu Peygamber'in ağzından kendi ağzıma böylece aldım. Fakat şu Şamlılar bana karşı ıslara devam ediyorlar da nihayet beni ve zekeri vel ünsâ Rama halak nızdeker haber ünsa döndürecekler dedi. Abdurrahman İbn Yazidten Yazidten nehayi şöyle dedi: Bize bir defasında Huzeyfe, Sahabiler içinde güzel hal ve hareketi, meslek ve yolu bakımından Peygamber'e yakın olan kimdir ki biz onu bilip onun görür haline bakarak hayatını örnek alalım diye sorduk Huzeyfe güzel halva hareketi meslek ve meşrebi siyreti yönünden peygambere İbnü'l Ab'dan daha yakın kimseyi bilmiyorum dedi. El Esved İbn Yezid el nihayet fakit seni şöyle demiştir. Ben Ebu Musa el-Eşariden işittim. Şöyle diyordu. Ben kardeşimle beraber Yemen'de Yemen'de Medine'ye geldim. Zaman ve müddet, geldiğim zaman bir müddet bekledik. Peygamberin hallerini ve yakınlarını gözetledik. Bu bu esnada bizim en çok öğrendiğimiz husus Abdullah İbn Mesud'un Ehli Beyt'ten bir kişi olduğunu zannetmemizdi. Çünkü biz Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in daima İbn Mesud ile anasının girdiğini görüyorduk. 30. bab Muaviye İbn Ebi Sufyan'ın zikri babı Abdullah İbn Ebi Mülayke şöyle Demiştir. Muaviye radıyallahu anh yastıramazından sonra tek rekat bitir kıldı. Yanında da İbni Abbas'ın kölesi Kurayb vardı. Mütakiben Kurayb İbni Abbas'a geldi de bunu haber verdi. İbni Abbas Kurayb'e Muaviye hakkında konuşmayı ve onun işini reddetmeyi bırak. Çünkü o Resulullah ile beraber bulunmuştur. Yani alimdir dedi. İbn Ebi Mülayka şöyle tarif etmiştir. Kureybi tarafından İbn Abbas'a senin müminlerin emiri Muaviye hakkında bir çözüm var mı? Çünkü o namazını ancak pis tekrekat takılmıştı denildi. İbn Abbas isabet etmiştir. Çünkü Muaviye bir fakistir dedi. Ebi Tayyib şöyle demiştir. Ben Humran İbn Ebden'den işittim ki Muaviye radıyallahu anh şöyle demiştir. Sizler ikindi namazından sonra öyle bir namaz kılıyorsunuz ki yemin olsun bizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile o kadar beraber bulunduk da onun bu namazı kıldığını hiç görmedik. Ve yine yemin olsun ki Peygamber pil o iki rekattan yani ikinciden sonra iki rekat kılmaktan ne yetmiştir dedi. 31. Bab Fatıma aleyhisselamın menkabeleri babı ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma cennet ehli kadınların seyyidesidir buyurmuştur. Bize Sufyan İbni Uyeyne, Amr İbni Zinar'dan, o da İbni Ebi Muleyke'den, o da Misver İbni Mahreme radiyallahu anhtan tahsis etti ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma benden bir parçadır. Her kim onu öfkelendirirse beni öfkelendirmiş olur buyurmuştur. 32. Bab Ayşe radiyallahu anh'ın farklı babı. Abdurrahman İbni Alf'ın oğlu Ebu Selem'e şöyle demiştir. Ayşe radiyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ya Ayşe şu yanımdaki Cibril'dir sana selam ediyor buyurdu. Ben de selam Allah'ın rahmeti ve bereketleri onun üzerine olsun. Benim göremediğim Cibril'i sen görüyorsun dedim. Ayşe bu son sözü ile Resulullah'ı kastediyordu. Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh şöyle demiştir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Erkeklerden birçoğu fazilette kemale ulaştı. Halbuki kadınlardan İmran kızı Meryem ile Firavun'un kadını Asiye'den başkası kemale ermedi. Ümmetimin kadınlarına karşı Ayşe'nin faziletleri de kilit aşının diğer yemeklere karşı fazileti gibidir. Abdullah Abdullah Rahman Enes İbni Malik radıyallahu anh'dan şöyle derken işitmiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden işittim. Ayşe'nin diğer kadınlara fazileti, silit açının diğer yemeklere karşı fazileti gibidir buyurmuştur. İbnu Avun el-Kasım İbni Muhammed'den şöyle tahsis etmiştir. Ayşe hasta oldu. İbni Abbas ona hasta ziyaretine geldi de Ey müminlerin anası sen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir'in senden önce varıp cennette hazırladıkları güzel bir makama gideceksin. Ne mutlu sana artık endişe etme, ferah ol dedi. Şube el-Hakem İbni Uteybe'den tahdis etti ki o şöyle demiştir. Ben Ebu Vahil'den işittim. Şöyle dedi. Ali ibni Ebi Talib Ammar İbni Yasir ile kendi oğlu Hasan'ı küffelilerin Ali tarafından yardımlarını istemeleri için küffeye gönderdiği zaman Ammar bir hutbe yapıp bunda ben kesin surette biliyorum ki Ayşe dünyada ve ahirette peygamberin zevcesidir. Lakin Allah sizleri kendi hükmüne mi yahut Ayşe'ye mi tabi olacaksınız diye imtihan etmektedir demiştir. Ayşe radıyallahu anh kendisi Kız kardeşi Esma'dan ariyetli bir gerdanlık almıştı. Sonra bu ger gerdanlık bir seferde kayboldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerden bazı kimseler ki Hüseyin İbn-i da bunlar arasındaydı onu aramaya gönderdiler. Onlara bu sırada namaz vakti geldi erişti. Su bulamadıkları için abdestsiz olarak namaz kıldılar. Peygamber'e geldikleri zaman bunu kendisine arz ettiler. İşte vaka onun üzerine Temmüm ayeti El-Maide suresi 6. ayet inmiştir. Bunun üzerine Üsaid İbni Hudayr Ayşe'ye Allah seni hayır ile mükafatlandırsın. Vallahi senin başına hoşlanmadığın bir iş gelmez ki Allah onda senin içinde Müslümanlar içinde bir hayır bulundurmasın dedi. Urva İbni Zübeyir'den şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem refah sebebi olan hastalığı için kadınların nöbetlerinde dolaşmayı ve Ayşe'nin evinde olmayı şiddetle arzu ederek yarın ben nerede olacağım, yarın ben nerede olacağım demeye başladık. Urve dedi ki Ayşe, benim nöbet günüm olunca peygamber bu sözü söylemez, suçuk ederdi dedi. Ey Ümmü Seleme şüphesiz biliyorsun ki insanlar hediyelerini Ayşe'nin nöbet gününe getirmeye çalışıyorlardı. Halbuki bizler Ayşe'nin hayır istemekte olduğu gibi hayır istemekteyiz. Binaenaleyh Resulullah'a söyle o insanlara hediyelerini kadınlarından kimin yanında bulunur ve kimlerin nöbet günlerini dolaşırsa orada vermelerini emretsin. Ayşe dedi ki Umut Seleme diğer kadınların kendisine söylediklerini nöbetinde Peygamber'e zikretti. Umut Seleme dedi ki ben bunu Peygamber'e zikrettim. O benden yüz çevirdi. Sonra benim nöbetimde bana geldiğinde kendisine bunu yine zikrettim. Benden yine yüz çevirdi. Üçüncü nöbetim geldiği zaman bunu kendisine yine söyledim. Bu defa ya Umlu Seleme Ayşe hakkında bana eziyet etme. Çünkü şu bir hakikattir ki vallahi Ayşe'den başka sizden hiçbir kadının örtüsü altında bulunduğum halde bana vahiy inmedi buyurdu.